Hicr suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen hicra ahalesi Sûre'ye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Bir zaman olur kâfirler keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler bırak onları yesinler içsinler zevklerine düşsünler arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun yakında bilecekler bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez o kâfirler alay ederek Ey o kendisine kitap indirilmiş olan dediler. Mutlaka sen bir delisin. Eğer iddiaında tutarlıysan ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun? Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler. Hiç şüphe yok ki o zikri Kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak olan da biziz. Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler. Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk, derler. Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu, ancak belirli bir ölçüyle indiririz. Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz. Doğrusu sizden Önden gidenleri de, geri kalanları da, biz pek iyi biliriz. Senin Rabbin, elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü O, hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.